Dijital Kültür makaleleri 19. Dijital Aracılıkta Üçüncü Evre İnternet dünya üzerinde iki noktayı birbirine bağlamanın tanımını değiştirdiğinde, lojistik hizmetlere bağımlı iş modelleri dramatik değişikliklere uğradı. Aracılık müessisi zayıfladı ya da yeniden tanımlanması gerekti. Dijitalleşme örneğin bir uçak bileti satın almak için seyahat ajentasına gitmeyi ortadan kaldırdı. Dijital yazarlı olan herkes uçak biletini direkt internetten alabilir. Benzer bir şekilde konaklama rezervasyonlarını da kendisi yapabilir. Birinci aşama sürece yönelik bir yeniden yapılandırmaydı. Bu aşamada nüfus kaybeden aracılar yeni arayışlara girdiler. Yukarıdaki örnekte aracılık seçilen güzergah için internet üzerindeki hangi bilet satış firmalarında kaç liraya bilet var sorusuna cevap veren yeni bir modele dönüştü keza belli bir lokasyonda konaklamak istendiğinde kaçlarıya hangi otelde yer var bilgisini veren web siteleri de aracılık hizmetine dijital bir katma değer sunmaya başladı. İkinci aşamada süreçten ürünün kendisine geçildi. Örneğin bir romanı okumak için onun kağıda basılmış formu olan kitabı satın almak gerekirdi. Burada kağıda basılı kitap metni taşıyan bir araçtır. Amaç çoğunlukla kitapta yazan metindir. Kitap çok severler hariç. Onlar kağıt kokusu içinde kitap edinebilir. Keza bir müzisyenin eserini dinlemek için de o eserin basılı olduğu CD'yi satın almak lazımdı. Artık bu içerikler dijitalleştirilmekte. Kitap e-kitap formatında internetten indirilebiliyor. Müzik de. Şimdi aracılıkla ilgili üçüncü evre idrak ediliyor. Bu üçüncü evrede ekonomik takasın temelini oluşturan para alıcı ile satıcı arasında bir aracı olmadan taşınacak şekilde yeniden formatlanıyor. Bu kez hem süreç hem de ürün birlikte dönüştürülmekte. Paranın takasında genellikle ortada bir güvenilir üçüncü kurum olmalıdır. Örneğin bir ülkeden bir başka ülkeye para gönderecekseniz bunu Swift, Western Union gibi bir aracıyı kullanmanız gerekmekte. Yeni modelde paranın yerini kriptolu veri tabanı kayda alacak gibi aralarında para alışverişi olan 10 kişi firma düşünün her birinde birer defter olsun hangi ikisi arasında para akışı olacaksa bütün defterlere bu alışveriş işlemi ile ilgili bilgi kriptolu bir şekilde kaydediliyor olsun bu durumda alışveriş bilgisini saklayacak veya bunu aracılık edecek üçüncü bir kurma gereksinim ortadan kalkacaktır çünkü herkes elindeki defterde tüm işlemleri tutabilecek. Ve sadece erişim hakkı olan kayıtların kriptosunu çözebilecek. Blockchain denilen bu yeni modelde en kritik nokta kriptolama modeli. Aslında bunun da yeni başınızdaki bir kasada güvenle saklı duran paradan bir farkı yok. Kasayı açmayı bilmiyorsanız o kasayı çalsanız bile size bir faydası olmayacaktır. Blockchain'in ilk popüler uygulaması Bitcoin dijital para modeli oldu. Ancak şimdi özellikle global finansal kurumlar, Ciddi yatırımlarla bu teknolojinin fizibilitesini yapıyor. Çünkü biliyorlar ki finansal aracılık hizmetlerini bir sonraki dijital modele dönüştürmezlerse birkaç deli fişek gelip oyunun kuralını değiştirecek, mevcut aracılık hizmetini gereksiz kılacak. İş modeli aracılık üzerine kurulu olanların müşterilerine değer katmaya devam edip etmediğini sürekli kontrol etmesinde fayda var. Çünkü zemin çok kaygan.